Birçok mealde Maide suresinin 55. ayetinin ikinci cümlesi "O kimseler ki namaz kılar ve ruku'da oldukları halde zekat verirler." şeklinde tercüme edilir. Ruku'da oldukları halde zekat verirler cümlesi ne kadar doğru bir tercüme. Ş şia'nın burada bir de hurafeleri var. Yani bu bu diyorlar Ali için inmiştir. İşte Allahü Teala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 Müminlerdir. Erledine yuqimun n namazlarını sürekli tam kılan müminlerdir. Ve yu'tunez-zeka ve zekatlarını verenlerdir. Ve hum on, Onlar eğilirler kimin karşısında? Allah karşısında. Rükü ederken şey verirler değil. Vallahi o çok şeyler yani bu bugün böyle dışarıda direncilik yapanlar falan bu işi bir bilseler ya, bir de nasıl olsa yüzüne bakmayacak, rükû ederken al <gülüyor> Evet.